E, laptopları ya çocukların bilgisayarları çok artacak. Aslında bahsettiğim bu basit türdeki laptoplar gerçekten çocuk çocuklarını yani hani ne bileyim ilkokul çağının sonlarına gelmiş çocuklar bayağı komplike şeyler tabii ki kullanabiliyorlar yani. Evet evet. Anaokulunu belki de hedefleyen bir şey bu bir tarafta. Belki Ama ben biraz korktum sen de aslında konuşmak istediğim konu biraz oktar. Ben için. de onu soracaktım. Ee, şimdi 100 dolara laptop olması birçok bugüne kadar laptop girmemiş eve önce Büyük Oztam Amerika Birleşik Devletleri'nde fakat arkasından bizim ülkemize de çok ciddi. ...diği bilgisayarda bir artış olacak. Evet. Bu, da, bu da ne demek? Birçok evde, birçok ailede, birçok bilgisayardan anlamayan ebeveynin evinde çocukların elini altında bir bilgisayar olacak. Ve bu bilgisayarlar internete bağlanabilir bilgisayar. Bu da beraberinde bir tehdidi getiriyor seni de çok iyi bildiğin gibi.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 Bir de bu satanist örneğin geçen senelerde çok sorun olmuştu doğru, satanist doğru. girişimlerle ilgili ve de sonucu intiharlara kadar varan bir takım tehlikeli ortamlar oluyor yani dostluklarını da çok fazla kontrol edemez hale geliyorsun ne yazık ki.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 Bu ilk teknolojik, teknolojik çözüm. çözüm. Evet. Ee, benzer şekilde henüz Türkiye'de çok gelişmiş değil ama eminim yavaş yavaş Türkiye'de de gelişecek çeşitli servis sağlayıcılar çocuklara e, zararlı olabilecek içeriği filtreleyip eve daha evdeki bilgisayara ulaşmasını engelleyecek özel filtreli servis sağlayıcılık modelleri geliştiriyorlar dünyada. Hı. Bunlardan birine üye olmak son derece önemli.